CEMİA Cemaat CEMA KP ve CEMAAT, Kerem Çağlar mana yönüyle birbirine çok yakın olan camia ve cemaat terimleri, zihinlerde çağrıştırıldıkları anlamları itibariyle bugün olduğu gibi birbirlerinden hiç bu kadar uzaklaştırılıp savrulmamışlardır. Uzaklaştırılıp savrulmaları bir yana artık her bir terim birbirine hasın ve düşman tarafların kamplaşmışlık hallerini sembolize eder hale getirildi. Kamplaşmış olan tarafların öncüleriyle sözcülerinin hezeyanlarına bakan ortalama bir vatandaş gözlerini yaşartacak düzeyde hak ve hakikat mücadelesi veriyorlarmış gibi bir izlenim edinebilir. Hak ve hakikati herkes kendi inancına ve meşrebine göre tanımladığından doğal olarak her vatandaş da hak ettiği yerde konumlanacaktır. Dünya üzerinde eğer hala varsa Sağır Sultan'ın dahi duyduğu hakikat şudur ki, Akı ile kamberi ile girişilen kuralsız, ölçüsüz ve ahlaksız bu savaşımın asıl nedeni mülk, ikbal ve iktidarın paylaşımındaki anlaşmazlıktır. Her iki tarafta birbirlerinin gardını düşürmeye çalışırken hak diye ünlemektedir. El-hak olan Allah'ın subhanehu ve Teala hak ve adaletin kamil manada müesses nizamı olan İslam'ı ve İslami ıslahları dahi her türlü arsızlıklarını, hırsızlıklarını ve şirklerini örtmek için istismar etmekten de kaçınmamaktadırlar. Değneğin iki ucuda Beyinlerindeki nöronlardan, bedenlerindeki kılcal damarlara kadar demokrasi kazuratının kirlenmediği bir milimlik yerleri kalmadığı halde, kendilerini hala en hakiki Müslüman olarak ilan ve takdim eden her iki tarafın bu halleriyle dahi sahih İslam inancına karşı aynı koalisyonda oldukları apaçık ortadadır. Esasen bu durum ortaya yeni çıkmış da değildir. Her iki tarafın son 10 yıldaki söylem ve icraatlarına biraz dikkatlice bakıldığında birçok mesele açıklığa kavuşacaktır. Hançerelerini yırtarcasına demokrasi ve batılı değerler adına cazgırlık ve beziryanlık yapan bir ruhani diğer ise siyasi her iki liderinde misyonlarının ne olduğu hakkında hakikatler ortaya çıkmış oldu. Laik, demokratik, kemalist sistemin payandalığı ve gönüllü savunuculuğu. Geçmişte yaşanan askeri darbelerin özellikle de 12 Eylül 1980 darbesiyle 28 Şubat postmodern darbesinin en önemli sebepleri arasında millici ve muhafazakar cereyanların rejim için tehdit oluşabileceği yönündeki korkular da sayılmaktadır. Millici ve muhafazakar cereyanların rejim için tehdit oluşturabileceği yönündeki korkular da sayılmaktadır. Tevhid inancından uzak olmakla beraber dönemsel şartları itibariyle ve yüzeysel tanım ve algılarla rejim için en büyük tehdit olarak gösterilen millici ve muhafazakar camialara mensup kadrolarla, bu kadroların yetiştirdiği insanların ekseriyetinin bugün birbirlerine karşı sürdürdükleri taht ve rant kavgaları büyük bir ibret vesikasıdır. Bu manzara onların bu hale gelmesine sebep olan dalalet yolu demokrasinin henüz giriş kapısında bulunan iyi niyetli insanlar için paha biçilmez bir tecrübedir aynı zamanda. Her birisi ayrı bir camia ve grup olsa da deriniyle yahut görünürüyle rejimin nezdinde aynı çuvaldaki birer başkuru soğan hükmündedirler Bir kamber bir çelebi iki tağut Cemaziyelevveli malum olan Amerikalı Kamberin gözünde camia bedesine intisap etmemiş herkes ötekidir üçüncü sınıftır tehlikedir nefret edilendir ve hatta İslam dairesinin dışındadır hem kendisinin hem de müritlerinin değişik yer ve zamanlarda ortaya koydukları söylem ve tavırlarını sıradan vatandaşlar dahi bilirler. En büyük kin ve düşmanlıkları ilim ve cihat ehli Müslümanlaradır. Vatikan ve küresel küfür güçleriyle yaptıkları işbirliği neticesinde İslam'ın özünü nasıl tahrif etmeye yeltendilerse cemaat kavramının da özünü içini boşaltmaya çalışmakta, hiç değilse bunun müsebbibi oldular. İslam'ı seven iyi niyetli ve hayırhah insanlardan Allah'ın dinine yardım ve destek adına bir elmanın kabuğunu ince ince soyar gibi İslam'ın libasını çıkardılar. Adalet ve hürriyet adına mücadele edeceklerini beyan ederek birkaç hareket gösterir gibi yaptıktan sonra demokrasi pistinde kendilerine tahsis edilen kulvara geçip gösterilen hedefe doğru kah yürümekte, kah koşmaktalar durmadan. Bunlardan ruhani olanı Postu Pensilvanya'ya sermiş, muhtemelen Beyaz Saray'daki otoriteye yakın olmanın mülezzez ruh hali oradan ayrılmasına mani oluyordur. Hem muvahhidleri her çemkirdiğinde kulübesinden uzatacağı başını okşayacak böyle karizmatik otoriteyi başka nerelerde bulabilecektir ki? Ruhani olanı da siyasi unvanı da tevhid ehline düşman olan dostlarına yaklaşıp yaranmakta birbirleriyle ayrıca rekabet halinde oldular. Birbirlerine peşrev çekmeye başlayalı henüz 3-5 ay oldu. Daha önce her iki tarafta Müslümanlara peşrev çekmede güç birliği ve işbirliği yapmaktalardı. Senenin dört mevsimi, gece gündüz, gizli açık, mahpus özgür. Her halükarda tevhide anlatan ve Rabbim Allah'tır demekten başka herhangi bir eylemi olmayan Müslümanları susturmak ve etkisizleştirmek için tecessüs ve terasüt yoluyla mahremiyetlerini ihlal etmeye cüret ettiler. Kendi camiâ bedellerini ve cemaat kefelerini müdafaa etmeye çalıştıkça bencilliğin dipsiz çukurlarına yuvarlandılar. İslam'dan ve İslam kardeşliğinden her bahsettiklerinde çelebinin sözlerinden, kamberin de gözlerinden sağanak halinde gariz yalanlar aktı. Ahlaktan söz ettikçe toplumu münafıklığa, emaneti ganimet addetmeye, ikiyüzlülüğe, yalancılığa, dubaracılığa, edepsizliğe, gıybete, iftiraya, sövgüye, övgüye, öfkeye, karşılıklı rızaya, dayalı zinaya ve daha sayılamayacak bir sürü yozlaşmışlıklara ve iğrençliklere ittiler. Kamber her muhabbet dediğinde muvahhid ailelerin çocukları dahi onun Siyonistlerden, evangelistlerden ve Budistlerden bahsettiğini anlayabilmektedir. Zira İslam düşmanlarına merhamet gösterip dua etmekten geri kalmamaktadır. Müslümanların payına ise kin küpü kalbinde ve sayır azalarında stokladığı gaddarca düşmanlık irininin fışkırtması düşer. Kardeşlik derken zihninde ehli Salib'in suretleri canlanır. Vefa ise onun için Vatikan'daki muhitlerine karşı deruni lisanla dile getirdiği kuvvetli bir histir. Çelebi, iktidara geldiğinde sistemin bağırsaklarında birikmiş pislikleri temizleyecekti güya. Gelinen noktadaysa o bağırsaklarda onun ve destekçilerinin pislikleri sistemin şehir kanalizasyonu gibi geniş olan bağırsaklarını dahi patlatacak neredeyse. Mustazaf muvahitlere karşı her iki tarafta adeta mengenenin birer ucu gibiler. Ellerine bir geçirmeye görsünler, mengenenin dişlerini nasıl da büyük bir şehvetle sıktıklarını bilen bilir. Sistem davetçisi Kalemşör Mücahitler İslam adına söz söyleyebileceğini düşünen, CV'sinden küçük çapta bir roman çıkabilecek bu kartvizitli abiler, hocalar ve yazarlar ciddi ciddi kafa yorup tonlarca teoriler üreterek bir sürü kitap yayınladılar. Panellerden panellere koştular. Sahici tonlamalarla İslam davasını savunduklarını höykürdüler. Yüzlerce, binlerce makaleler kaleme aldılar. Gençleri kıpır kıpır cevelane sevk ettiler. O dönem farklı dini ve kabilevi gruplarla beraber onlar da bizzat aynı müzakere halkasındalarmış gibi Medine vesikası üzerine kendilerinin de kaybolduğu pek derin analizlere daldılar. Medine Sözleşmesi'nden günümüz demokrasisine tekabül olabilecek minik bir referans bulabilmek için ömür tükettiler. Dünya hayatında elde edilebilecek hayırların en büyüğü olan hidayet nimetine ulaşmaya çalışmak yerine, batılın ta uzaklardan gelen sesine kulak ve gönül vererek itikadi iflaslarını ilan ettiler. Demokrasiyi zulüm, tuğyan ve hırsızlığın maskesi olarak ilan edenlerin yıllarca süren demokrasi ve kemelizm eleştirileri, tekfirleri ve hesaplaşma naraları hala gök kubbede çınlamaktadır. İslam davetçisi sıfatını höpürdete höpürdete kullanan malumat füruş hocalar, abiler, yazarlar ve diğer İslamcıların bu ne sistem aşkıymış kabule sığmayıp taşan. Son seçim sonuçlarından dahi çok daha mühim olan bu gerçeğin ortaya çıkmış olması bizim için sürpriz değil elbette. Yıllardır yeri geldiğinde bu hususları dile getirmekteyiz. Karşıt kamplarda konuşlanmış hasımlar arasındaki kavgada her iki tarafın neferleri de sistem sahipliği siperinden ateş ediyorlar birbirlerine. Trajik olan da işte budur. Zannederseniz ki şirk sistemini deviren tevhidi bir inkılap gerçekleşmiş. Tevhidi inkılabı gerçekleştiren devrimci kadroda şu sıralar pek de zor durumda olan İslam devletine göğsünü siper etmekte. Söz söyleyebilen ve kalem oynatabilen herkes uzman analist edasıyla birbirlerine yol göstermekte, fetva vermekteler. Sistemin kurumlarına sızarak bazı noktalara in edinen meşhur Masonik tarikatın müritlerini o inlerden çıkarıp atmak gerek. Sistemi böceklerden tez temizlemelidir. Sistemi bilimum kazalardan, belalardan ve dahi kem gözlerden korumalıdır. Sistemin laik eğitimini evlere kadar yaygın hale getirmeli. Sistemin faizi dayalı ekonomik çarkının sorunsuz olarak dönmesi için her tedbir alınmalıdır. Gerekirse çocukların cep harçlıkları dahi kayıt altına alınmalı, kontrol ve gözetime tabi tutulmalıdır. Layık kemalist aptalların meceremediğini yapıp bu şirk sistemini halkın her kesimi içerisinde kendi tarihinde görmediği bir meşruiyet katına çıkarmaya azemi gayret göstermişlerdir. Bu durumda bunların başındaki Çelebi'ye de şunu sormak gerek. Ey herifina şerif, milyon milyon insanları demokrasi tarikiyle cehennem istikametine yöneltirsin. Azılı ve yeminli İslam düşmanlarının dahi muvaffak olamadıkları böyle bir şirk cenderesine hem de hak diye ünleyerek bu halkı bu hızda nasıl böyle sokabildin? Çelebi'nin cevabı, partini kur da gel, öyle konuşalım. İslam cemaati ve cemaat Müslümanı Cemaat farziyeti, cemaatin rahmet, ayrılığın azap olduğu hususları tüm müminlerce malumdur. Her ne kadar içi boşaltılmaya ve anlamı dışında şeytani faaliyetlerin kotarıldığı organize bir örgütle ilintilendirmeye çalışılsa da, cemaat bizim için şimdi daha değerli bir nimettir. İlahi bir lütuftur, bunu böyle biliyor ve Rabbimize hamd ediyoruz. Cemaat her şeyden önce tevhid, iman ve nebevi menhecin tatbik edildiği sünnet ve takva üsüdür Cemaat, kardeşliğin yeşerip güçlendiği ve kalplerin kaynaştığı ihlas ve samimiyet yuvasıdır. Cemaat namazlarda hep beraber kıyama durarak hayırları celbedip edip masiyetleri def etmek üzere toplanmış muahidler topluluğudur. Cemaat dendiğinde bu kelimeyle beraber İslam nezdinde makbul olan Ehli Sünnet vel Cemaat terkibi hatırlanır. Müslüman bilir ki Ehli Sünnet vel Cemaat dışında kalan ve ayrı düşen herkes ve herkesin daralettedir. Bir Müslüman cemaat gelemesini her duyduğunda kalbine ılık bir şeylerin akı verdiğini hisseder. Özgüveni artar, müminlere zerre kadar dahi zarar vermemek için dilini ve ellerinin nebevi ahlakın kontrol merkezine bağlar. Kardeşlik hukukunu en iyi şekilde uygulamak yönündeki iradesini güçlendirir. En azından bunun için çaba gösterir. Müslüman bilir ki cemaat yüce Allah'ın hoşnutluğudur. Onun Sübhanehu ve Teala yardımına mazhar olmaktır. Ondan Sübhanehu ve Teala gelecek zaferin en önemli vesilelerindendir. Allah'ın Sübhanehu ve Teala kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak kendi yolunda çarpışanları sevdiğini de bilir. Cemaat küfrün çok namlulu silahından çıkan ebedi azap kurşunlarına hedef olmaktan kaçıp Allah'a firar edenlerin sığındığı iman kalesidir. Cemaat her alışverişinde sermayesini batırma ve bir daha toparlanmayacak büyüklükte zarar riski taşıyan dünya metaına kalben bağlılık propagandalarının tamamen çözüldüğü gerçek özgürlük alanıdır. Cemaat, dalaletin kör karanlığından çıkmaya muvaffak kılınanların hidayet nuruna doğru yöneldikleri fazilet miyap ocağıdır. Cemaat, ülkemizin ve dünyanın yapay ve kirli gündeminden Müslümanları koruyarak onları asli görevlerine yönelten, motive eden ve onlardan sağlam karakterli dava adamları çıkaran müttaki rehberliktir. Cemaat, verdikleri söze sadakat gösteren ve ihtilafların saptırıcılığından korunmaya çalışarak tevhid davasına adanmışlık ruhuyla hizmet etmek isteyen ümit nesli yiğitler kervanıdır. Şüphesiz ki Allah'tan başkası için sevilen, bağlanılan ve itaat edilen her bir şey, seven, bağlanan ve itaat eden kimse için zarar ve azap sebebi olacaktır. Onlar kendilerine itibar ve kuvvet vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Asla ilah edinilenler kendilerine yapılan tapınışları, ibadetleri kabul etmeyecekler ve onlara hasım olacaklar. Allah subhanehu ve Taala bizleri, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler cemaatiyle birlikte haşrolunmaya vesile olacak söz ve ameller üzere sebat etmede muvaffak kılsın. Allahümme amin. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 27. sayısında yayınlanmıştır.